Orman ve civarındaki faydalı işte. Hazırlayan mesunun zeki yemez. İyi günler sayın dinleyiciler. Orman ve civarındaki faydalı işler programındayız bugün tekrar 15 15 günde bir yayınlanan orman üzerine bir program. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Alper Çolak. Hoş geldiniz Alper Bey. Hoş bulduk Zeki Bey, çok sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Silvik Kültür ana bilim dalındansınız. Bu evet. silvik kültür kelimesini ben ilk kez duydum. Ne anlama geliyor biraz açıklar mısınız? Silvi kültür, silva kelimesinden geliyor. Hı. Silva, latince orman demek. Kültürde yetiştirme, büyütme, yani her türlü ormanın yetiştirme, büyütme teknikleri, ormanla ilgili tüm işleri kapsayan bir bilim dalı. Ne güzel. Ee, bugün Alper Bey ile e, buluşma e, sebebimiz, son zamanlarda e, gazetelerde özellikle Van depremi vesilesiyle Hı. çıkan turbalıklar konusuyla ilgili yalan yanlış ya da doğru haberler. Şimdi bu haberlerin doğruluğunun yanlışlığını Alper Bey ile... Irdeleyeceğiz. Bir de Alper Bey'in de e, yine e, kamuoyunun ilgisini çekebilecek. Başka bazı konularda da söyleyecekleri olabilir. Diğer başka e, e, kon konularda. Onları da belki zaman kalırsa değineceğiz. Öncelikle bu turbalıklar konusu nedir turbalıklar? E, ve ne vesileyle e, medyada gündeme geldi bu van dolayısıyla? Şimdi turbalıklar çok basit şekliyle bizim bataklık alanlar gibi düşünün. Oradaki sazlar, kamışlar, yosunlar bu tür bitkilerin Yıllarca üst üste ölmesiyle tabakalar halinde birikmesiyle oluşan bir yapı. Aslında baktığınızda bataklıktan farkı ne dersiniz? Bunların ben hep öyle diyorum. Üzerine çıkıp hopladığınızda sünger gibi hissedersiniz. Çünkü bu su içerisinde hiçbir mikroorganizma yaşamıyor. Yaşamadığı için bunlar parçalanmıyor, ölmüyor. Ölmedikleri için de Burası e, bin yıl önce neyse aynı şekilde depolanarak günümüze kadar geliyorlar. Turbalıklar nasıl şeyi bu oksijensiz bir ortamda üstündeki saz, kamış, yosun gibi bitkilerin ölerek üst üste birikmesiyle oluşan bir yapı. Bir ada değil ama bir e, bir ada gibi bir şey o zaman. Düşündüğünüzde eğer bu bataklık alan binlerce kilometre Hı. de olabilir. İşte Hı. kuzey ülkelerinde olduğu gibi örneğin İrlanda Adası'nın yarısı böyle. Hı. Ya da e, Estonya'ya baktığınızda yarısından yüzde sekseni böyle. Hı. Bu küçücük bizdeki Türkiye'deki gibi çok küçük. Üç ...beş hektar da olabilir, bir Yeni Çağ Gölü... gibi büyük bir alanda kapsayabilir. Yani, Van'da nerede bunlar... ...tespit edildi ya da görüldü ve haber oldu? Şimdi asıl ilginç yanı şu... Hı. ...turbalıkların kendine has, birbirine... Hı. ...hoş özellikleri var. Yani hepimizin... ...ilgisini çekecek. E, turbalıkların Van'da ilk ortaya çıkması... ...yani basında ortaya Hı. çıkması şeyi şu... ...sadece Van'da değil, ondan önce de... ...Yüzen Adalar olarak basına Hı. çıktı. Bu turbalıklarda e, şeyde ...Van'daki Ercis... depreminden önce... ...yangının çıktığı, bu alanların yanmaya başladığı... ...hatta bazı jeologların açıklamasına göre de... ...komik bir açıklama ama... E, ...Mama'nın yeryüzüne kadar çıktığını, toprağı ısıttığını... ...bu şekilde yangınların çıktığını... ...ondan sonra depremin bir göstergesi olduğu söylenildi. Ve halk evet 15 gün önce bunlar yanmaya başladı... ...biz burada e, deprem bundan sonra çıktı deniliyor. Aslında olan basit bir olay... ...turbalıklar... ...bazen kendi kendine yanma yeteneği ...çünkü organik bir madde... ...yanma yeteneğinde olan Karbon bir şey. yoğun bir madde... Karbonca böyle. tabii, karbonca Hı. çok yoğun bir madde... ...bildiğiniz saz kamışın kurutulmuş, depolanmış halini düşün... ...orada herhangi bir yerde... ...buraya gelen su miktarını azaltırsanız... ...herhangi bir direneş yaparsanız... üstünde tarım yaparsanız yani kuruttuktan sonra... Hı. Burayı tutuşturduğunuzda basit bir çay yaptığınız şeyde ateşe de tutuşabilir. Meki Kıvılcım Notu olabilir. Evet, herhangi bir şeyle olabilir, herhangi bir şey. Yani kendi... metan gazın patlaması gibi bir şey belirir. Hayır, kendi kendine ha. de yanma yeteneğine sahip çünkü burayı kuruttuğunuz zaman kızışıyor, 80 dereceye kadar mikroorganizma faaliyetleriyle ısınıyor, küçücük bir faaliyet sonucunda anında tutuşabiliyor. Bu sadece Türkiye değil, dünyanın her yerinde bu şekilde turba yangınları olur. Ama Aha. bunu depreme bağlamak kadar, mağmanın yeryüzüne çıktığını de demek kadar cahilce bir yaklaşım olamaz. İnsanların en kötü yanı e, turbalıklar. pek Ülkenin pek çok yerinde var. Bu şekilde eğer bir yerde turba yangını gördüğünüzde ...deprem olacak derseniz insanlar sokağa dökersiniz. Yani bu turboklar aslında bu yüzden önemli değil... ...başka sebeplerden Tabii. önemli ve medyanın gündemine gelmiyor... ...ve gerekli önemi de e, görmüyorlar belki kamuoyundan. Nedir bu turbalığın önemi aslında. ve anlamı bizler için... Aslında turbalığı şöyle algılamak lazım. Bence hepimizin bundan sonra bir defa bir turbalığı ziyaret etmemiz gerekecek. Ben öyle en düşünüyorum. En azından kelimeyi öğrenmiş olduk. Evet, ha. Kelime, şimdi turbalıkların en büyük yararı şu. Bizim geleceğimiz aslında. Bunu söylediğinizde çok komik gelebilir. Çünkü dünya kara yüzeyine baktığınızda yüzde üçlük bir kısmını kapsıyor. Peki bu kadarlık çok küçük bir alanı kapsayan bir oluşum, bir turbalık denen bu yapı nasıl geleceğimizi e, bağlayabilir? Ya da geleceğimiz nasıl ona bağlı olabilir? Bundaki şey şu. Ee, dünyanın bunlar iklim, doğal soğutucular, klima so gibi çalışıyor. Çünkü dünyadaki karbonu burası depoluyor. Şu andaki kara ekosistemlerindeki tur karbonun yüzde ellisini... ...tüm dünyadaki karbonun da üçte birini depoluyor. Onun için bunlara karbon çukurları, karbon ee, depolama merkezleri denir. Yani yani de sanki lignit o... kömür madenleri gibi. Evet ha. ama yani sizin bugün kar yağıyorsa yağmur yağıyorsa iklimde düzenlilik varsa bunu bilin ki turbalıklar sayesinde gerçekleşiyor. Ama turbalıkların şöyle bir özelliği de var. Ona kötü davranırsanız o siz cezalandırıyor. Nasıl turbalıklar oluyor? örneğin ha. kullanılıyor. Bunlar çıkartılıyor. Bahçe park bahçede, sebzecilikte bu tür alanlarda torf dediğimiz Hı. toprak gibi kullanılıyor. Bunu veya önemli bir e, turbanın fazla olduğu İrlanda, Estonya, Kuzey, Sibirya gibi yerlerde bunlar çıkartılıyor. Bırakın enerji üretiminde dev fabrikalarda kullanılıyor. Isıtma amaçlı yakılıyor. Yani. yakılıyor. Hı -hı. Şimdi böyle olduğu zaman da e, aksine karbon üreten e, yani karbondioksit üreten merkez durumuna geçiyor ve kullanmadığınız turbalık alanlardaki yerlerden de karbon ve metan dışarıya çıkartmaya başlıyor. Yani iklimin daha da ısınmasına katkı sağlıyor. Oysa doğa iklimi soğulsun diye bunu oluşturmuş ama aksine çalışır. Yani yani ellememek kurmak mı lazım ya da evet, ne bunun, yapmak lazım? Evet. Bunun yani? özelliği şu. Buralar hep korkulmuş. Korkulan alanlar olarak algılanırmış. Bataklık. Çünkü ha. hatta şöyle söz, sözler vardır bundan bin yıl, iki bin yıl önce. Bırakın tiyatro sahnelerinin, edeb eserlerinin konusu olmuştur. Turbalıkta bat da kal, turbalık gibi ol, turbalık gibi kuru. Yani böyle kötü, korkulan ve hep... Türkçede de mi böyle? Türkçe'de ha, de böyle evet. ve şeyde de böyle kullanılmıştır. Örneğin pek çok bu polisiye filmlerde bile hep turbalığa gidilmiştir. Kötü olaylar, hep hmm. İngilizce eserlerde de hep böyledir. Burada geçer. Oysa e, baktığınızda siz tam tersini dünyanın en zengin çeşitlilik alanlarından bir tane sizin geleceğinizi koruyor. Ama en ilginci belki şimdi onu söyleyeceğiz. Birincisi geleceğimizi sağlıyor. iklim depoları yani iklimimizi hmm. düzenleyiciler bunlar geleceğimizin garantisi. Evet, garantisi. Gerçekten eğer iyi bir iklimde yaşamak istiyorsanız turbaları koruyacaksınız. Ama başka bir özelliği dünyanın tek canlı doğa tarihi müzeleri. Geçmişinize ait her şey orada gömülü. Yani inanılacak gibi bir şey değil. Örneğin bozulmamışlar mı? Şuradan Yeni Çağ'a gidelim örneğin. Yeni Çağ neredeydi? Yeni Çağ Bolun'un hemen yakınında. Tamam. bir 40 kilometre kuzeyinde galiba. Gittiğinizde şöyle bir şey göreceksiniz. 5-6 metre derinliğinde bir turba tabakası görürsünüz. Orada 6 metreye kadar çıkabiliyor. Genişliğine kadar? 300 hektar civarındadır. Hı hı. Ama şöyle düşünün. Buradaki her bir metre yaklaşık bin yıla karşılık geliyor. Hmm. Yani siz orada beş altı metre derine gidip elinizi vurduğunuzda altı bin yıl önce elinizi dokunuyorsunuz. Arkeolojik kazıntı gibi. Arkeolojik kazıntı gibi. Peki içinde ne var? Her şeyi depoluyor. İnsanla ilgili bağlantılı her şey var. Ve içerisine herhangi bir şey düşüp kalırsa, çünkü burada mikroorganizma faaliyetleri de yaşayamadığı için e, geçmişteki her şey olduğu gibi kalıyor. Yani Bak, mezar mesela. Ya şimdi örneğin bir örnek verelim. Danimarka'da Hı. Silkeborg Müzesi'nde şu anda sergileniyor. Danimarka'da bir yerde Tolun köyünün yakınında bir e, turba çıkartma amacıyla kepçe çalışıyor. Kepçe çalıştığı sırada bir e, cesetle karşılaşılıyor. Hı. Hemen polise haber veriliyor. Polis gelip baktığında bunun yeni öldüğünü yani bir hafta on günlük bir ölüm olayı olduğunu hemen polisi işlemle... Çünkü hep... bozulmamış oldu. Bozulmamış tabii. Işte, Sapa sağlam. Ve or civarda bazılarında e, tutuklama olayları oluyor. İşte orada görülen kişiler hmm. falan. Oysa hemen yapılan tıbbi e, araştırma sonucunda bunun yaklaşık 2350 yıl önce öldüğü belirleniyor. Ama en ilginç yanı midesinde yapılan otopsi sırasında bunun ilk önce bir yemek yediğini bir Yani çorba... sanki yeni gibi otopsi yapıyorlar. Tabii. Aha. Çorba içtiğini. Bırakın kirli sakalı bile çürümeden aynı o şekilde hmm. yüzünde duruyor. Çünkü onun resimleri bende de var. Diğer taraftan bakıyorsunuz 30 çeşit lapa yediğini, yani Lapa'dan, bu 30 çeşit buğdaydan, arpa'dan. Valla bu zenginlik, ben şu, bu devirde bilmiyorum. <gülüyor> evet, o devirde varmış. Yani bu kadar geçmişinize ait her şey. Peki, günümüzde hangi teknolojiyle böyle bir şeyi 2000-3000 yıl koruyabilirsiniz? Hiçbir teknoloji gerçekten buna olanak vermez. Verse de maddi gücünüz yetmeyecektir. Peki, dünya ne yapıyor? Bunun için turbalıkların büyük bir kısmını canlı doğa tarihi ve kültür tarihi müzesi olarak saklıyor. Çünkü geçmişle ilgili her şey orada depolanıyor. İklim verileriniz, kimyasal değişimler, doğada yaptığınız her türlü işlemin izi bırakın sizin kültürünüze parça. Onun için turba arkeolojisi diye bir bilim dalda ortaya çıkmıştı. Hı. Peki, Türkiye ne yapıyor? Türkiye bu konuda bence sınıfta kalmış. Türkiye'de bataklıları kuruturlar. O zaten ilk başlayan şekli. O arada tabii turbalıkları da kurutulmuş. Hı hı. Yani bırakın turban ne oldu? Terim olarak bile bilinmiyor. İşin acı, acı yanı budur. Terim Hı. olarak bile bilinmiyor. Ama o bir taraftan bakıyorsunuz şöyle bir terim vardır turbalıklar için. Doğanın böbrekleri derler. Çünkü dünyanın en temiz suyunu orası üretiyor. Ee, suyu süzüyor mu? Suyu süzme özelliği ve içerisinde mikroorganizma yaşamadığı için mikrop üremiyor. Onun için turbalıkların çıkış alanlarında taban suyuyla çıkan sular en iyi içme suları. Ama siz tutuyorsunuz. Yani bataklıktan en iyi içme suyu çıkıyor. Evet. Yani çok ilginç evet. Peki ne var örneğin Almanya'da bir müze var Esland Müzesi diye turbo müzesi. Turbalıktan örnek veriyor. Çıkan ayakkabılar yan yana dizmişler. Yani bin senelik iki bin senelik. Tabii. Örneğin diyelim ki bir metre çukurdan aldıysanız bin metre iki metre çukurdan bir ayakkabı bulduysanız iki bin. İki bin metre bin ayak... yıl. Ha. Evet iki bin yıl bu, bu şekilde geçmişin izlerini yani ayakkabı modasını takip edebilirsiniz Öncelikle İsviçre'de bakın konu ne kadar önemli olduğunu şuradan Hı. algılamalıyız ben onun için sınıfta kaldık diyorum Hı. bundan 5-10 yıl önce İsviçre'de bir referandum yapıldı düşünebiliyor musunuz turbalıklar için referandum yapılıyor halka oya, oya gidiliyor ne için Nerede Tur yapıldı dedi İsviçre'de. Evet. Orada var mıymış çok? Ha. Çok var. Turbalıkları çok kullandıkları için tahrip oluyor ama halk bunun doğa tarihi bizim geçmişimiz olduğu için korunması mı? Korunması, e, korunması veya korunmaması konusunda işletilmesi doğa konusunda. Doğa koruma gidiyor. Evet. E, referandum sonucunda yüzde seksen oyla turbalıkların korunması kararı. Onun için şu anda İsviçre'de hiçbir turbalık işletilmez. Türkiye'deki Neyse. durum nedir? Türkiye'de istediğiniz gibi işletebilirsiniz. Var mı Kims? koruma alanı Hayır, olarak? Hiç, Başlatılan e, proje var mı? Sizlerin de katkılarıyla var mı bir şeyler? Yani şöyle bir şey. Yetkililerimiz uyuyor mu? Bence <gülüyor> yetkinin uyumu meselesi değil. <gülüyor> bir şeylerin yani turbanın ne olduğunu bilmiyor insanlar. Asıl sorun buradan kaynaklanıyor. Valla ben ilk kez duydum. Evet <gülüyor> yani onun için böyle bir şey bilse belki daha önce yetkililer de bir şey yapabilirdi. Ama şu andaki gidişe baktığınızda turbalıklar ben öyle diyorum hoyraçça tüketiliyor, tüketiliyor bence. Ha, bunun yanında tüketilecek yerler ne amaçlı, var. Ne amaçla? Tarla açmak için. Yakılıyor Hayır, ve tarla. tarla açma değil. Çünkü bunların hepsi ya orman arası ya kamu arası falan o şekilde değil. Buradaki turba materyalini alıp bahçecilikte, seracılıkta kullanmak için. Yani düşünebiliyor musunuz? Tarihinizin bütün izleri, şu Türkiye'deki tüm müzeleri harcadığınız parayı harcasanız bir tane öyle müze kuramazsınız. Bakın. Oradaki müzeyi hoyratça kullanıyoruz. yani. Çünkü Türkiye'deki turbalıkların miktarı şöyle, onun için hoyratça diyorum. Katrede bir danla yani şeyde e, okyanusta bir katre kadar bir damla kadar hı hı. o bakımdan yani sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Bunların sıkı koruma altına alınmasından başka çözüm Şu an yok Türkiye'de yok. en kritik yer bu Bolu'daki yeni çağı mı? Hayır yeni çağ en tipik olanıydı en ama tipik olanı. şu anda Gölcük adı Adıyaman'daki Gölcük denen, Gölbaşı denen pardon bir yer var. Orası çok güzel bir turbalık ama orada yeni işletilmeye başlandı. Yani, küçük küçük turbalıklar var. Bir kısmını Allah'tan kimse tanımıyor da onun için işletilmiyor. Ozan o zaman programda. O zaman yapıl, yapılması gereken ilk ad, şey atılması gereken ilk adım bu turbalıkları koruma adına bunların işletilmesini son dur, vermek. Son vermek. Bir, Do ikincisi kendi bırakmak. bozulmuş ha. olan yerleri, teknikleri basit. Yani bu arkeolojik bölge gibi aslında. Bunu. Evet, Hı -hı. arkeolojik bölge aynen o statüde koruyabilirsiniz. Çünkü Hı. alanı çok büyük değil. Milyonlarca hektar falan değil, üç hektar bir yerde, beş hektar bir yerde. Yani bakın bu çocuklarımızın mirası, Hı. bizim geçmişimizin izlerinin olduğu bir yer. Doğa tarihi müzesi, yani dünyanın neresinde müzelerin yıkıldığı görüldü. Türkiye'de yıkıyor muyuz müzeleri? Hı. Peki, turbalıklarda bir müze niteliğinde niye yıkıyoruz o zaman? Hiç Hı. merak etmiyor muyuz? Ben örneğimi merak ediyorum. Hı. Şimdi yeni çağ örneğini verdim. Yeni çağda tarım ne zaman başladı? Bilmiyorum. Sonra e, hangi bitkiler vardı bundan önce? İnsanlar o zaman bin yıl önce ne yiyordu? Lapanın yani, içinde 50 tür varmış mesela yine öğrendik. Gü, gübre o ilk olarak o zaman nerede, ne zaman kullanıldı? Bakın bir örnek ver örneğin. E, İsviçre'de bir turbalık analizi yapılıyor. Hı. Turbalık analizinde hemen şu çıkıyor. Örneğin 1940'larda 50'lerde şeyin... E, Kurşunlu benzin üretildi. 1970'lere doğru geldiğinde kurşunsuz benzinin çıktı. Çünkü havadaki bütün partikülleri de alıp katmanlarında depoluyor. Yani doğaya verdiğiniz zararın izine kadar, geçmişinize kadar her şeyi depoluyor. Böyle depolayan bir yeri, bedava bedavamızda elektriği yok, masrafı yok, bekçisi yok... Yani, Bunun işletmeleri e, son verdi diyelim. işletilmesini durdurduk. Yapılması gereken etrafını çevirip koruma altına yani almak. Hayır. He? Yani insanları tehlikeli uzak tutmaya gerekiydi. Yani pek çok yerinde ahşap küçük yollarla etrafında dolaşması. Sanki mağarayı dolaşır gibi. Evet. He? Çünkü he? bunların bir de çiçeklenme döneminde çok hoş görünürler. Önlerinden de orkideler vardır, süsenler vardır. Pataklar, pataklar hoş görünürler. Göl, var. göl sahanları muhteşem bir kendisine ve başka bir şey. Doğadaki pek çok canlının aynen terim budur son sığınma noktalardır yakın civarlardaki yetişme ortamlarında bozukluk olursa canlılar gelip son olarak sığınma noktaları olarak kullanılıyor. Allah Allah neden çünkü, çünkü kimse uğramıyor mu? Hayır uğramama, uğramama meselesi de var ama asıl önemli olan diyelim ki etraftaki alan kuruyor çeşitli baskılar var. Hayvanı kaçıp saklanabileceği doğadaki tek yer orası. Suyun içinde çünkü ortasında evet. değil mi? Kimse ulaşamaz. O bakımdan yani turbalıklar inanılacak yani e, güzellikte bir e, bir yer ve bizim geçmişimiz, her şeyimiz onun içinde gömülü. Şimdi ben size bir soru sorayım. Yani. Sorum 2000 yıl önce şeyde acaba yeni çağda hangi ağaçlarımız vardı? İnsanlar hangi ağacın altında oturup da uzanıp dinleniyor? Örneğin oraya baktığınızda Hı. şu anda hemen hangileri biz... var mesela? Örneğin hemen diyebilirsiniz orada Ladin, şu vardı bugün meşe kayın akça falan vardır diye anında söyleyebiliyorsunuz. Çünkü niye polenler denen şey Hı. her şeyi depolanıyor. Yani bu öyle bir şey ki sizinle ilgili her şeyin depolandığı bir yer. Ben şunu inanıyorum. Türkiye'nin Atma vakti gelmiştir bunu. Canlı Doğa Tarihi Müzesi olarak turbalı, ilk turbalık doğa koruma alanı ilan etme vakti gelmiştir. Hı hı. Tamam bu konuyu çok güzel <gülüyor> anlattınız. Bir de bir, e, sizin bahsetmek istediğiniz bir orkideler konusu var değil mi? Evet. Türkiye'de de aslında şimdi değil ama geçen senelerde çok hı hı. gündeme gelmiş. medyanın gündemine oturmuş. Kitaplar basmışsınız hı hı. hatta. Ama sonra tekrar unutulmaya müziği tutmuş. Yani, ee... Hani... Deminki söylediklerimi geri alıyorum bu sefer. Evet. Şimdi dediniz ki turbalıklar neden o zaman böyle hoyratça kullanılıyor? Hı. Yani devlet uyuyor mu ya da insanlar uyuyor mu? O konuda bilinçsizlik diyorum. Yani bilmiyordular. Turba nedir tanımayabilirdi. Sayenizde öğrendim. Hı -hı. Ama Hı. orkide konusunda öyle değil. İnatçı bir, inatçı bir diyorum yaklaşım var. İnsanın Kendisinin dışında yakın zamanda kendisinin hiç kimseyi düşünmeyen çocuklarını gelecek generasyonları düşünmeyen bir işletim tekniği var. Şimdi bir rakam söyleyeyim. Yani Orkideye ne işe yarıyor? Şimdi rakamı söyleyeyim o nasıl onu tamam. söyleyeyim. 120 milyon bakın tane adet falan değil milyon 120 milyon orkide yıllık Türkiye'de bazıları yok ediliyor diyor ama ben katlediliyor diyorum. 120 milyon ne uğruna? Dondurma içerisinde katkı maddesi bu beton gibi yediğiniz dondurmanın içine konuluyor. İkincisi nedir? Salep diye kışın salepti diye içtiğiniz şeyin içine konuluyor. Bunun içinde bir de böyle şey var batıl inanış diyelim. Yok Afrodisik gücü falan gibi bu tür yetenekler yok ama Türkiye bunu o amaçla da kullanıyor. Şimdi şöyle düşünün doğanın en güzel bitkilerinden bir tanesi. Şimdi... Bunun için çiçekli bitkilerin kralı, kral ilçesi denir. Konfüçyüz ben orkide olmayan salona girmem der. Önem. Hı. Bu kadar değer verilmiştir. Yani şu içine girmeye çalıştığımız, yıllarca uğraştığımız o e, Avrupa Birliği uyum yasaları, paketleri şeyindir. Ya yani nedense bu tür şeylere hiç dikkat edilmez. Örneğin Avrupa Birliği'nde bir tane ülke gösteremezsiniz ki orkide kullanılmasının serbest olduğu tamamında yasaktır ve ağır cizalar var. Örneğin... Onlar salep içmiyorlar yani ya da bizden ithal hayır, ediyorlar. Hayır içip içmeme meselesi değil efendim. Salep içmez ama e, a, şeyde aromatik kokulu bitki olarak tıp e, ilaç maddesi olarak pek çok alanda kullanılabiliyor. Yani Kısıtlı olarak. orkidenin çok Hı. kullanıldığı alan var. Ancak şöyle bir şey... E, bu yok olmaya yüz tutmuş olan bitkilerdir. Yani bazı bitkileri doğada kullanırsınız ama kendisini yenileme yeteneği çok yüksek. Kekik gibi mesela. Evet ama orkide'nin böyle bir yeteneği yok. Kullanırsanız tamamıyla yok olma eee Üremiyor tutuyor. mu? Onun için üremesi çok zor. Yani hmm. bu yumruları var. Yumrusundan her yıl bir yumrudan kendisi bir yeni bir yumru doğuruyor ondan yeni bir bitki oluşturuyor. Yani bu böyle tohumla üreyip binlerce tohumu serpip etrafında her yıl binlerce orkide üremiyor. Dolayısıyla bu yumruları topluyorlar işte e, salif ve dondurma yapımında. Siz Muğla'da, Muğla'da bir dağdan örnek vermiştiniz. Onu bir o rakamları tekrarlarsanız. Yani sadece Muğla, keşke Muğla olsaydı. Yani Orada size, sayılmış galiba. Ha. Yani size Muğla örneğini verdik ama Kastamonu'ya da gitseniz böyle, Maraş'a da gitseniz böyle, Türkiye'nin neresini. Bizim envanter rakamlarımız var. Onda şu Hı. çıkıyor. Onar yıllık, ilmişer yıllık arayla yapılan sayımlar var. Benim şahsen yaptığım Hı. da var. Örneğin bakıyorsunuz... E, ...1970 yılında 50 bin birey sayılmış... ...bir daha da... ...2000'li yıllara geliyorsunuz... 5000'e düşmüş, 2011'de sayıyoruz... ...son 3 birey, kimseye de yerini söylemiyoruz... ...3 birey yani sanki... Bitti. seneye Hayır, yok... ...yani şöyle düşünün, bir salep uğruna... ...o içtiğiniz güzel kokulu, gittiğiniz kışın... ...içinizi ısıtan, damak tadı... Veren, ...bir salep uğruna... E, ...çocuklarınıza emanet bırakacağınız... ...bir miraslardan bir tanesi de doğa miraslarıdır... Hı -hı. ...yani bundan mahrum etmeye... ...hangimizin hakkı var... Doğayı kullanacağız, doğayı kapatmayacağız ama insan yok edici, vahşi faydalanma şeklinde faydalanmaz. Bakın 120 milyon diyorum. Peki yani cesaretiniz varsa herhangi birimiz için söyleyeyim Almanya'ya lütfen gidin. Herhangi bir alanda bakın orkide toplayın demiyorum. Bir orkideyi ayağınızla ezin. Hı. Bakın ne olacak ben size söyleyeyim. Polis ve herhangi bir sizin onu ezdiğinizi tespit ederse ve bir halk şikayet ederse Hollanda'da aynı şekildedir. ...ezdiğiniz her yumru başına... ...bin euro cezası vardır. Bin euro bakın. Üç tane Bu yumru patates gibi bir şey. Mümür. Yumru dediğim çiçeğin üstüne basıp ezdiğiniz... ...andan Hı. itibaren yani orkide çiçeğini... ...tanesine bin euro'dan... ...üç tane ezdiğiniz üç bin euro ve... Hı. ...bir yıl iki yıl hapis cezası vardır. Hiç kurtuluşunuz da yok. Bu orkideler doğal alanlarda kendi başlarına bulunur ...yoksa evet. park bahçelerde Hayır, mi? Kesinlikle Hı. doğal alanlarda zaten üremesi zor olduğu için... ...böyle parkta bahçede göremiyorsunuz. Dolayısıyla Hı. hepsi doğada kendi halinde. Ama... Yani bunun verdiği zevki binlerce orkide dolu olan bir dağa gittiniz, aldığınız zevki hiçbir yerden alamazsınız. Başka bir hmm. özelliği. Şimdi bunların çoğu Türkiye'de endemik. Yani sadece ülkemize ait olan bir şey. Yani yok ettiğiniz şey aslında şöyle bir şey. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Sadece ülkenizde var. Bunu salep uğruna, dondurma uğruna yok ediyorsunuz. Peki bundan 10 sene sonra 50 sene sonra X hastalığını, bir kanserin, bir şeyin, bir kalp hastalığının çözümünün orada gizli olmadığını kimse söyleyemez bakın. Bunlar bizim gizli hazinelerimiz, geleceğimizle ilgili hazinelerimiz. Ama bunu böyle hoyraç hiçbir sınır yok. Yani ben anlayamıyorum yani 120 milyondan bahsediyorum. Bu kadar şeyi topluyorsunuz kimse size bir şey dur demiyor yani. Umarım sayamadıklarınız da vardır demekten başka bir şey demek aklıma gelmiyor. Umarım yani, daha zenginiz. Şimdi yani. bakın ben şunu söyleyebilirim. Artık bu programı dinleyin. Her dinleyicinin zaten bu bilinçte olduğuna inanıyorum. Artık boğazından salep geçmez diyorum ben. Ki e, ben salepi inanıyorum. ilaç olarak gerek gerçekten gerektiği yerlerde kullanabilelim. Evet sadece ilaç değil. Şimdi doğaya gittiğinizde güzellik dediğiniz nedir? Değil mi? Çiçeklerini görüyorsunuz. Evet. Hemen hepimiz bir şey olduğunda iki günlük bayram tatil falan hep dağ bayra oraya buraya çıkıyoruz artık. Dağ turizmi doğa turizmi. Bugün orkide kayboluyor, yarın o bir diğeri kayboluyor. Yani doğanın en güzel parçalarından birini yok etmek kimsenin hakkı Bu amaçla yok etme kimsenin hakkı yok. Bir de özellikle değinmek istediniz bir de ölü ağaç meselesi var. bir Doğanın ya da ormanın bir başka zenginlik odağı. Ondan da biraz bahsederseniz. Şimdi ölü ağaçlar şöyle bir şey. Ben ona yeni bir at buldum. Ölü ağaç biraz sert bir ifade ha. olduğu için. Ama ölü ağaç bilin. bizim kestiğimiz ağaç değil. Değil. Kendi kendine ölen doğada bir ağaç. Doğada kendi ha. kendine ölmüş üstüne ağaç kakanlar gelir görürsünüz doğada hmm. böyle üstleri delik delik parçalanmış devrilmiş ağaçlar bunlar ölü ağaçlar bu teknik terim şekli yani. Kurtlanmıştır değil ama, mi? Evet ağaç? kurtlanmış böceklenmiş diyelim ağaç. Yani gören diyelim. ya bu ağaç niye burada duruyor hala evet. kesin gitsin der değil evet. mi? O, ben ama ona ölü ağaç terimine yeni bir şey buldum terim. Yaşayan ve yaşatan ölüler diyorum. Hmm. Yani hani bir de şöyle diyebilirsiniz, ölüsü dirisinden daha dirisi ölüsünden daha pardon de ölüsü dirisinden daha değerli ifadesine uygun bir şey, dünyanın en zengin biyolojik çeşitlilik merkezidir. Bakın buna dikkat edin. Dünyanın en zengin Amazonlardan bile zengin. Evet. <gülüyor> yani şimdi <gülüyor> şöyle düşünün, bir meşe ağacının örneğine kendi Türkiye'miz için söylüyorum. Bir meşe ağacının üzerinde 900 tane birbirinden farklı canlı yaşıyor. Oysa bir milli parkı ilan etmek için işte 200 tane o stüri biraz e, yaban hayatı biraz memnun olunca doğa koruma alanı ilan ediyorsunuz. Size 900 tane canlı... Meşe ağacı ölüsünden bahsediyorum. Evet, şu Evet ölüsünün üstünde. Yani canlısında bu kadar çok. Yok hayır ha. canlısında yaşamasına olanak yok zaten. 3-5 tane kuş üstünde yuva yapmışsa bilemem ama hiçbir şeye bu kadar birkaç liken, alk falan vardır ama... Baktığınızda şimdi örneğin Almanya'da çok güzel bir çalışma var bununla ilgili. Büyük bir bölgede toplam 15 bin tane canlı sayılıyor. Yani makro düzeyde görebileceğiniz. Yani mikroskopik olanlar değil. 15 bin canlının 5 bin tanesi ölü ağaçta yaşıyor. Yani bunun anlamı şu. Doğada gördüğünüz biyolojik çeşitliliğin 3'te biri ölü ağaçta. Siz ölü ağacı yok ettiğinizde ne oluyor? 3'te bir biyolojik çeşitliliğe güle güle dediniz. Ama ilginç yanı yine aynen demin orkidede söylediğim gibi bunlar... Bunların üstünde yaşayan canlılar ormanın diğer yerlerini de yaşamıyor. Hmm. Peki bunun üstündeki likenler, alpler, kuş türleri, diğer canlılar, diğer her tür her şeyi sayıyorum. Mantarlar örneğin çok fazla 1500'e yakın mantar. Peki bunların yarın X, Y, Z işine yaramayacağını ya da şu anda yaramadığını nereden biliyorsunuz? Bu kadar kolay mı doğadaki biyoloji çeşitinin üçte birini silip atma? Yani yaramasa bile onlar e, var oldukları için de sadece güzel olabilirler. Değil Hayır mi? zaten ha. doğanın bir güzelliği evet. şöyle bir şey Va ha. Şimdi örneğin yani hepimiz çocuklarımız çok sever Ağaç kakanlar değil mi Hı -hı. Ağaç kakanların tek yaşadığı yer orası Ama bilmediğimiz bir şey var Şimdi bu dünyada ilk önce şöyle algılanılmış Doğa için çok tehlikeli Gelin biz bunları çıkartalım. Çünkü bunlar... Hayır. E, ölü ağaçları. Ha. Çünkü üzerinde böcekler var, mantarlar var, şunlar var. bunlar Hastalık yayabilir. Hastalık Hayır, yayabilir değil. Yayıyor. Ve bunun için temiz işletmecilik diye bir deyim çıkartılmış. Gerçekten hastalık yayıyor mu anlamadım ben şimdi. Hayır. Ya yaymıyor. İşte ha. ama yanlış. Batıl öyle bir anlayış. Öyle bir inanış var. diyelim. Bununla... E, önün şeyin üstündeki, bunun üstündeki böcek gidecek, diğer canlı ağacı yiyecek, onu bitirecek hmm. diye hemen bunları kesmeyecek. Oysa bilmedikleri bir şey var. Bunun üzerinde böcekler var ama bu böcekleri yemek için e, kuşlar üzerine gidiyorlar. Kuşlar üzerine gidiyorlar, bunların üzerine böcekleri yiyorlar. Bunu yerken ama canlı ağacın üstüne giden nerede yiyor? Aslında bu şekilde doğanın bir sigortası durumunda çalışmış oluyor. Programın sonuna geldik Alper Bey. Hı hı. E son söz olarak ne söylemek istersiniz? Hemen evet. bağlamamız lazım. Dünyanın en zengin biyoloji çeşitlilik merkezi olarak ölü ağaçları koruyun. Turbalıklar sizin geçmişiniz ve geleceğiniz. Bakın iklim değişikliğini koruyucu tek noktalar. Turbalıklara bataklıklar, pis alanlar olarak da geleceğinizin bir parçası sizin geçmişin izleri olarak. Ve orkideleri de doğanın kraliçeleri olarak... Lütfen katletmeyin 120 milyon orkideyi çocuktan bir emanet olarak. Salibi az içi verelim. <gülüyor> <Destek> <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun İyi akşamlar İyi akşamlar. Hatice. Orman ve civarındaki faydalı işte. Hazırlayan Mesun'un zeki yemez.